1219, numaralı konu, Hazreti Peygamber'in mescidde balgam çıkarılmasını hoş karşılamaması, evet, Hazreti Peygamber bir gün hutbe okuyordu, o esnada mescidin kıblesinin duvarında balgam gördü, buna öfkelendi ve balgamı eliyle sildi, sanırım safran denilen ottan isteyerek onunla duvarı temizledi ve, herhangi biriniz bir başkasının, yüzüne doğru balgam çıkarmasını ister mi, muhakkak ki herhangi biriniz namaza durduğunda yüzünü Rabbine dönmüş olur, melek de onun sağ tarafında, da durur öyleyse önüne ve sağına tükürmesin buyurdu